Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın sevgili dinleyiciler 4 ney biz 4, 4 Nisan evet 4 Nisan'dayız sevgili dinleyiciler Orada bir sıkıntı olmasın Çünkü 4 Nisan olmadığı takdirde ben mahcup duruma düşeceğim 4 Nisan 2004 Cuma sabahını hepinize bir kez daha günaydın Boken Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor Ve çok değerli dostum Çok değerli meslektaşım e, Oktay Demir'le sizlerle beraber Çok buyrunuz efendim. Çok teşekkür ederim Fahri. Ne kadar güzel sözler bunlar. Ne kadar güzel ifadeler. 4 Nisan diyorsun, Cuma diyorsun. Ne kadar güzel diyorsun. Hoş geldiniz. Mesela hoş geldiniz, ee, günaydın. Hoş sevgili Evet. Yani bir gün bir bırakmaya gelmiyor ülkeyi. Adeta bir e, zembireyinden poşalmışım. Çivisi, çift... çivisi çıktı ya. Valla çivisi çıktı. Ülkenin çivisi çıktı. Twitter'ı açmışlar. Evet artık Twitter'a girmemize gerek kalmadı. Twitter'dan direkt olarak yürüyebiliriz. Doğru. Twitter döneminin sonuna geldik. Ee, Twitter özgür. Özgür hakikaten. Free as a bird dedikleri hoş bir şarkide zaten onu ilerleyen dakikalarda çalacağız. Ama şöyle bir şey biz bundan sonra programımızda Twitter'ı da kullanabileceğiz yani. Evet o rahat o oldu günlük çünkü günlük suç işlememenin şey, verdiği gönül rahatlığıyla. Kimse kullanamadı ya. Evet ya. Hiç kimse kullanamadı Twitter'ı yani bu 14 gün boyunca. Ya. Twitter'a yasakla... yasak da değil de işte düzenleme yani düzenleme gelmişti, evet. giriş, ...girişiminin... Gir, girilmesini bakım, bakım. onarım çalışma... o da iyi yapıldı. oldu o da bir kendine geldi çünkü biz ülke olarak çok abanıyoruz. Kedi girmiş Twitter'a. Onu çıkarmışlar. Bakın hep bütün kavramları birbirine karıştırıyorsun. Ne bileyim abi kafam karıştı. <gülüyor> Kedidir karışık. o kedi. Kedidir. <gülüyor> çünkü Twitter çünkü Twitter'ın korktuğu bir tekne var. Kedi. kedi. Ama herkes korksun kediden. Herkes ya yani kedi de küçüktür ama mide bulandırır. Ay yok o öyle değildi. De. Kedi de küçüktür ama trafoya girer. Aa, yok onun gibi bir şeydi tam olarak Mide de bulandırır ya mide bulandıran kediler de var. Her kedi bir değildir o yüzden sevmiyor, Daha sevmiyormuş kedileri. Tabii mesela, Hepsinin ayrı şahsına amıyorsun. Senin mirasır. kedi canını nasıl midemi bulandırıyor mesela. Sen iri bir kedisin. Acayip midem bulanıyor yani. Hadi ya midem bulanıyor. Vallahi midem bulanıyor. Hakikaten midem bulanıyor yemin ediyorum yani. Şimdi sen midem bulanıyor deyince benim de biraz Belki bir şey karnım falan. aç ondan da midem bulanıyor olabilir yani. İçin ee, ezilmiş hiç olabilir isim, falan. Evet. İç ezikliğiyle mide bulantısını karıştırma. Karıştırmamak lazım doğru. Eziyim karıştıma. ben. Aman ya içim ezik. Ben ezik değilim ama içim ezik. Geçen e, pazar günü biliyorsun Fransa'da e, seçimler gerçekleşti. Ya bir şey söyleyeceğim. Holland'da ne Holland'mış ya? ya yürü olan yani. yürü dedikleri. Bunu seçim kampanyası mi Önüne gelene şimdi de Paris Belediye Başkanı diyorlar. Valla öyle <gülüyor> Paris Belediye Başkanı seçilen Hidalgon'un Hidalgo ile bir zamanlar ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Valla ilişkisi değil çocuğu olduğu falan söyleniyor ya. Hayır bir de yani ülkemiz seçim bizde diyoruz ya işte bizde seçimler şaibeli var şu var bu var falan filan. Yani seçimlere bak arkadaşım aldığı boydan yürüyorlar yani. Allah'tan böyle seçimlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> ülkemiz adeta bir Fransa değil yani. Fransa değil. 2-3 sefer zaten orada şey oluyor fayır. ne Orada bir... bir Turlu işte. murlu mu? Turlu murlu. Hı hı. Birinci tur, ikinci tur. Ee, o da güzel ya. İlk ikiye kalan oradan yürüsün gitsin ya. E, Valla bir çocuğu olduğu da iddia ediliyormuş. Doğru diyorsun. Fahir. Ben de öyle işte şey oluyorum ya. ya bu Oland'da böyle bir monislik bir böyle temiz yüzlülük, bir şeylik var ya. Ne, neymiş arkadaş? Derler ya eskiler yani sakinatın çiftesinden kork diye. Hakikaten bu nasıl bir Olandın dört çocuğun annesi Sek Royal ki onu da biliyorsun siyaset sahnesinden tanıyoruz. Ee, Olanda dört çocuğu... çocuğu mu var Tabii. normal şartlar altında hanımından. İşte bu, şimdi artık bundan sonra bu kirli siyaset bize Olandın e... en az sekiz çocuğu, çocuğu olduğu olduğunu diyorsun. gösterecek gibi geliyor yani. E zamanla mitran yapmaktan zaman, siyaset yapamaz ya. Bu nasıl bir vakit ayırıyor? Zamanda mitran'ın da belki Fransa'da şey böyledir ya. İstanbul mi? böyledir. Mitran'ın da belki. adet böyle. Güzel bir Fransa türküsüyle devam Yalnız ediyoruz. Ya bizde adet yöresinden bir türküyle devam etti programımız dikkat ediyorsanız. sevgili ediniz <gülüyor> ee, onun da öyle bir gizli çocukları vardı. Sonradan sonradan çıkmışlar. Yok da gizli çocuk diye bir şey yok. Yani. Gizli çocuk ne ya? <gülüyor> İlişkimiz saklı olursa çocukta gizli olur. İlişkimiz demiş. demiş adam demiş. Derler. Derler öyle derler. derler. Fransa Ünlü bir Fransız da öyle derler. atasözüdür. Vay anasına ya vay anasına. Fransa'da galiba hakikaten siyasi şey konjüktür onu gerektiriyor. Segolan Royal kocamı cazibenle kullanmaktan vazgeç diyerek uyarmış. Uh -huh. <gülüyor> kocamı cazibenle kullanmaktan vazgeçme. Evet vallahi vallahi sert. Çek sert o ellerini kocamın üzerinden mutlu yuvamızı mı? Hangi birine söylesin? Hiçbir kocanda kabahat yok be kadın. Bartlı beni de yani e, hanımefendiye de yani onun da tabii anlıyorum. Acısını anlıyorum da yani kocasında bir sorun var esas. Niye el alemin e, kadını? Tabii ki onlar da madem biliyorlardı, biliyorlardı. Tabii Tabii çocuk ne ne bu ya Paris başarısında Hollande ile ilişkisine bağlayarak çocuk yardımı ödememek için mi Hidalgo'ya bu makam önerildi diye. Of kavgada söylenmez of, of, ağır of, laflarla. Tevki dinleyiciler görüyorsunuz Fransa'daki kirli siyaseti Allah'tan ülkemiz resmen, bir cennet. Üstelik Twitter'da açık. Resmen Fransa'yı dizayn etmek isteyen bir takım güçlerin evet. oyunu gibi geldi. Bak, bence faiz. yani bence bir el atmamız Başladığı lazım. Başta dış güçler olmak üzere. Fransa'ya da bir el atmamız lazım. Yani Hidalgo zaten... Ee, Enidal Gokim diyenlere söyleyelim Paris Belediye Paris Başkanı belediye hanımefendi. Paris Belediye Başkanı e, Fransız vatandaşıdır eminim ama köken olarak da Fransa'dan değil bence tamamen dış mihrakları oyunu. Ama hangimiz köken olarak Fransa'danız ki Oktay? O da doğru o da doğru Yani da. ben de mesela köken olarak Fransız değilimdir. Benim dedemin kayınvalidesi. Fransız Fransızmış. Fransızmış. O da yani Fransa'nın güneyinden falan bir yerden yani. Hayır yani köken olarak ne olduğu hiç önemli değil zaten Artık de. Design yani onun... etmeye çalışıyorlar. Hayır benim söyle Design etmeye çalışıyorlar. Hocam ben o design kısmını hep kaçırdım dün. Ee, başka meşguliyetler neticesinde. Dizayn nerede çıktı? Onu sen boş D yere kullanmazsın. Design sürekli olan şey ya sen bilmiyor musun onu? Hmm. 8-9 senedir olan şey dışarıdan çünkü neden güçlenen yere doğru dizayn etmeye çalışırlar güçlenmesinler diye. Doğru mu? Eğim mi? Doğru mu? Kesin doğru. <gülüyor> Senden cevap gelmedi ben devam edeyim. Yürü be Oktay. Yürü o be. Yani Fransa'nın da başına gelen. Ne oldu tıkır tıkır seçimlerini yaptılar. Evet. Ne oldu dört tane kadın aday vardı ilk başta ikiye indi. Ondan sonra. İki kadın adaydan bir tanesi o, kazandı. Seçimde. Nasıl dizayn edebiliriz nasıl? Böyle, Böyle dizayn, dizayn edebiliriz. edebiliriz diye. Bunu da göremeyen artık yani onlara da hayret ediyorum. Ben ben <gülüyor> sadece gülüyorum. hayret etmiyorum. Yani bunu bir insanın kafasında salmaz ben bunu anlamıyorum. Hayret etmiyorum. Üç boyunlu... Üç boyunlu mu? Üç boyunlu kuğu çıkmış. Üç boyutlu beyin atlası çıkmış. Üç boyutlu beyin atlası mı? Hmm. Amerikalı bilim insanları 75 milyon nöronun tüm genlerini, efendim bağlantılarını, merkezlerini... İncini cıncını, inlerine cinlerini, nerelerine nerelere nerelere nerelere fahir. Tüm detaylarıyla ha. gösteren üç boyutlu bir beyin atlası hazırladı. Büyük atlas. Büyük atlas. Yaşasın. Ben bunu nasıl sevineceğimi şaşırdım ya. Bir de böyle renkli renkli boyamışlar. Çok güzel görünüyor. Güzel Böyle anlamak daha kolay oluyor Vallahi, renkli renkli boyunca. Gün'e kadar hep böyle bir ne, şey bir şey. Biz biz anlamıyoruz. Buralar böyle de. Sen bana desen ki işte burası e, hipokampüs desen ben şey mi diyeceğim ha, ne alakası. Ne alakası var. Neresi hipokampüs olduğunu. Efendim ondan sonra hipofiz nerede her şey. Neresi şey merkezi. Ne işte, merkezi. Duygu merkezi. Neresi görme merkezi. Hep bunları böyle boyalarla anlatmışlar Fahir. Sağ Çok güzel. Şimdi mi akıllarına gelmiş? Teşekkür ediyorum. Güzel. Anca çıkmış. Anca, anca çıkmış. Bu 1982'de sipariş verildi. Anca çıkarttılar. Anca çıktı. Anca basıldı. Güzel bir hediye. Alacaksın Atlas'ı. Vereceksin. Atlas deyince sen Be Atlas deyince ben hep bebeğe gidiyor. Fahir. O yüzden evet. Bir zekalı gibi bakıyorum ya şu konsantre olamıyorum. Arkadaşlar Fark ettim ben onu. Atlas'la sürekli bağlantı kurmaya çalışıyorum. O yüzden de kuramadım de. Siz albüm yaptınız mı Atlasa? Albüm derken Atlas ilk albümünü be. çıkardı. ikinci albümünü inşallah yakında piyasaya Ne albüm ya. Fotoğraf albümü ya. Ne albüm? Yani bir yere çektirdiğimiz fotoğraflardan He. albüm yani tam olarak şey. Ee... Yani bir albümlükten Hayır, çok daha fazla yapmadınız fazlası herhalde da. anladım. Kalırın. Tamam Telefonda var. Ya 5 Telefon... tane fotoğrafın ben nesini nereye koyayım? Telefon değil ya böyle hani yapılır ya böyle. Fıtı mesela, fıtı. Fıtı fıtı çevirmeli. İşte o eskidendi demek zorundayım. Hayır onu bir Onu bir yapsan. En güzel 50 yani. fotoğraf, fotoğraf. Albüm lazım işte albüm almadım da bir ulusa gidip al albüm cüz Gelmedi al albüm, cüz. albüm, albüm al. ya ne güzel hediyesi e bebek hediyesidir albüm. Artık bu değerlerimiz vallahi bu akıllı telefondan sonra Malmolu değer mi gitti. tam değer mi onu da tam bilemiyorum ama. Değerlerimiz mi? Değerlerimize yani... değer mi? Abi valla ben bir alayım ya. Fotoğraf albümü alayım sana dur. Aa, bir de onları bir bastırmak gerekiyor ya Oktay. Çok angari. Tamam ya. abi onu da ben bastırayım. Tamam abi sen bir de onu güzel tamam, yerleştirir. Tamam onu da ben bastırayım. Sen bize de hoş bir sürpriz olur. En güzel. O bir tane fotoğrafı var ya böyle yaptığı. Evet hareket çektiği. Hareket çektiği fotoğraf. Evet pek çok fotoğrafta hareket çektiğini görebiliyoruz. Son, En son fotoğraf olarak da onu koyalım istiyorum. Onu en Nasıl? başta. En başta mı? En başta. Ya o son da sanki tavır gibi olur. Ama güzel de bir son. İyi bir sonla bitmesi lazım. O zaman... Tamam sen şey yapayım. Fotoğrafları seçmek kolay fayir. Önce ben bir güzel albüm alayım. Vallahi tamam çok makbule geçer Onu Oktay. Çok makbule geçer. Şeylere, misafirlere böyle kucağını verirsin... Can, Sen... onu da anlamıyorum ki yapacağız şimdi kime yapacağız onu? Albümü yaptık kime baktı? Kim bakacak onu? Biz bakmayacağız herhalde. Abi olur mu ya? Abi. Üç kişinin aynı anda oturup böyle koltuğa oturacaklar, ortadakini kucağına vereceksin albümü. O çok korkunç bir şey değil mi? Bakanadan daralmıyor mu? İsteyerek kimseye de zorla oturtmayacaksın. Ben size sonuçta gelsem... Bebek, tatil güzel. fotoğrafı göstermiyoruz ya sonuçta bebek fotoğrafları gösteriyoruz. Güzel bir albüm olsa... Tatil fotoğrafına da bayılan var Fahir. Sen niye herkesi kendin gibi düşünüyorsun? Ha, hala gösteren varsa yuf olsun diyorum. Var tabii diyorum canım. Niye, niye olmasın? O... Bak burada da şeye gitmiştik. Bir yudum aldın derin. Neye gitmiştik? Diyemeye <gülüyor> gitmiştik. Dört kişi baya uygun ehven geldi. Valla ya albüm bizde de albüm yok ya. Ben şu anda bak en fark büyük. ediyorum. En bir tane eksikler albümümüzü. Valla al üç tanesini albümüş. beraber satıyorlar. Bir tanesini de bizim Garibana veririz. Gariban nerede? Gariban göremiyorum ben de göremiyorum. Niye gelmedi ne oldu nasıl bir dünyada yaşıyor? Nasıl bir, kafa... bir şey gelmiş olmasın? Valla ben de korkuyorum. Dur bir anlamadım. arayalım o zaman Fahir. Evet sevgili dinleyiciler Telefon biz Gariban bir arayalım. Ee, siz de bu esnada Voken Walk'un sunduğu modern sabahlarda güzel bir şarkı dinleyin. Dikkat ederseniz size... Ee, yakışacak bir şarkı olsun o zaman ben size Ferhat şarkı... Göçer mi Fahir çünkü e, düet yapmış hangi şarkısıyla düet yapmış olabilir Türkan Şoray'la Türkan Şoray ne zamandır e, şarkı söylüyor teşekkürler Türkan Şoray e, ve yağmur hangi şarkısıyla düet yapmış olabilirler tek bir hakkım var Fahir bizim çok iyi bildiğimiz yastayım, yastayım evet, sen ben... iyice bir durdun Fahir Ay, ya. Türkan Şoray deyince birden şey oldu. şu tepe karlı tepe şeye gitti kafam Öyle olsa Ahmet Mekin'le Sel derim. Selvi Boylu mal yazma olma gitti. Ahmet Mekin mi dedim ben sana? Ahmet Ferhat Mekinle Göçer. İşte hep karıştırıyorum o ikisini. Ahmet Mekin'le Ferhat Göçer'i hep karıştırıyorum. <gülüyor> Dünyada da herhalde benden başka bunu karıştıran Çünkü bir şey. Çünkü Ahmet Mekin'in de bilinmez ama e, 4,5 oktardır sesi. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Evet yani bu şarkıyı da tabii ilerleyen dakikalarda dinleyeceğiz mi? Dinleyeceğiz. Hasse bunun garantisini veriyor muyum? Aynısını yapmaktan Jane'e başlayamadık evet hayır. Evet yani. yani. vallahi o kadar hızlı şey oldu ki ben de anlamadım yani. Nasıl oldu? Şey noktaya geldi? Aynısını yaptık. Vallahi Vallahi Vallahi, <gülüyor> vallahi dedin fire? <gülüyor> <Hayır. gülüyor> Billahi. Bugün niye böyle bir ağzım böyle bir şey bir kafam bir E dün şey yaptık ya. Ne yaptık? Dün yoktuk yayında. Evet dün yoktuk onun antrenmansızlığı mı var annesi var. Antrenmansızlığı var. dün için tekrar, e, tekrar, tekrar, tekrar tekrar tekrar özür, özür dilerim ben bir takım sağlık sebepleri nedeniyle. Ee, efendime söyleyeyim. Böyle hepimiz sağlık evet, sebepleri se sebebiyle. sağlık sebepleri nedeniyle burada yoktuk. Hepinizden çok çok özür diliyoruz. Kabul buyurunuz efendim. Kabul buyurunuz. Ha, eğer illaki rapor istiyorsanız raporda getirir. getirir. getiririz. Raporda getiririz. Raporda getiririz. Yani ne ne istiyor? Ya yani eğer artık bu lafımıza da güvenmiyorsanız, birbirimizin lafına güvenemeyecek hale geldiysek, tamam. Raporda getiririz. aile hekimimizden aldığımız raporlarla getiririz. Tabii ki aile hekimi. Aldıktan falan değil. Ve de bir tam teşekkürle hastaneden, devlet hastanesi tırnak içinde söylememe gerek var mı yok mu bilmiyorum. Oradan kurul raporu, heyet raporu gerekirse Başhekimliğe kadar çıkarım ben yani. raporuna kadar çıkarız. Giderim yani. Gerekirse. Yani ben bu yaşta yalan söyleyeyim. Ben kimseye bu saatten sonra kendime yalançı dedirtmem. Çok güzel söylediniz. Üzü Resmen yayında meydan okudun. <gülüyor> Resmen meydan okudun. Tamam ama kime meydan okuduğunu tam anlaşıldı. Yayında meydan ya. <gülüyor> böyle bir konuğumuz gelse böyle tam bir süre sonra <gülüyor> bizim ağzımızı burnumuzu dayak ara. yok. Dayak yok hocam. Dayak dayak yok, hiç hayır. sevdiğimiz bir şey değil. Hiç. Dayak yok. Oh. Bu arada dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Pek çok telefon geldi. Hangi konuda? Ee, Pek çok konuda. Şey, akıllı telefonlardaki e, fotoğrafları doğrudan albüme aktarma konusunda e, Anam. 2 veya 3 telefon geldi. Vallahi mi? Evet. Nasıl ne yapıyoruz? İşte çeşitli yerler varmış götürüyor musun telefonunu? Hı -hı. Sana doğrudan albüm veriyorlarmış Fire. Annem, hmm. annem, annem, annem, anam. Vallahi öyle. Çok yüksek bir mebbelarda mı yoksa ee, yani çocuğumun eğitim masrafını ben o şeylerde yedi demesinler Değil, bana. yok Çocuğunun yok. Çocuğunun eğitim masraflarını gitti bu, bu sağda solda. Bu da solda. bir eğitim fahir. E, bu da bir eğitim olarak düşün. Albümlerde yedi diye beni böyle bir göstermesinler sokakta. Yalnız ben ee, kibar dinleyicilerimizle konuşurken aklıma çok güzel bir şey geldi. E, halıya bastırmak. Fotoğrafı çünkü her şey basıyorlarmış onlar yani istersen albüm yapıyorlar istersen kat kat halı yaparlar kup kupaya basıyorlarmış istersen, i̇stersen tabak da basıyorlarmış böyle evin her tarafından atlas bubek çıkabilir istiyorsa eğer öyle bir şeyin varsa hedefin her no, her gözleri yerden gözlerin kaydı Fahir evet gözler bu fikri beğenmedin galiba <gülüyor> ben de beğenmedim yani kupada tabakta çanakta olmasın ama bir halı bir Şöyle halı. Dok dokuma bir halı yani, yani, dokuma değil de yani makine üstüne bas git. Vitrinin üstünde şöyle olsa. O küçüklerden değil. Yani mesela ben oturma tabi... odasına geçelim. Bu da bizim albüm yani Atlas'tan o... bahsetmiyorum ben. Kimden? Senin fotoğrafından bahsediyorum. Ha benim fotoğrafım. Tabii. Şimdi işte bak hoşuma giden şeylerden bahsetmeye ya. başladım. Atlas Atlas zaten kendisi bir star değil mi evde? E tabii canım evde star. Şu anda star, evde star yani en ezik insanlardan biri benim. İşte, zaten evde en fazla <gülüyor> 3 kişi var şu anda en eziklerim. Baktım biri. mesela fazla ilgi oluyor. Evet. Hemen bu da benim yeni fotoğrafım bakın falan diye böyle alır gelirsin Elimde halıyla kalmak istemiyorum orada. <gülüyor> Kala kalmak istemiyormuş. Işte. en büyük sıkıntı o yani daha da çirkin bir görüntü bende. <gülüyor> Kaç ...kaldırdığın güzel bir poz alırım ben şimdi Hakiki senden. Hakiki bu, bünyan bu. Şöyle Neyi? şöyle bir tavırlı şey olur, fotoğrafın olur. Artık tavır yapmak istemiyorum. Düşün yani o noktaya geldim ya. Bana bulaşmayı yeter mi? Yeter ki bana bulaşmayı. Ne oldu? Evde bir şey oldu mu Fahir hakikaten? Ne gibi? Rol değişimi. Rol dağlamamı mı? Hmm, çünkü senden Bütün daha çok bağ evet. bağırma kapasitesine sahip diye tahmin ediyorum ben Atlas. Yani evet artık ben... Yani ağ ağladığı zaman senden daha çok çıkıyordur sesi değil mi? Volüm konusunda genetik olarak iyi. O açıdan herhangi bir sıkıntısı yok. Daha çok çıkıyor mu? Evet çıkıyor. E, dolayısıyla ben çok volümlü konuşamıyorum. Dolayısıyla o da benim... Bağırsan anlamıyor. Sinerji El kadar bebek. Mi? El kadar bebeğe bağırılır mı? Bağırmıyor. Zaten de hani ben böyle biraz yüksek sesle konuşmaya meyilli bir yapım olduğu için... Yani işte onu yapamıyorsun. Onu yapamayınca o tabii bir neşve eksikliği oluyor. Bir tabii ki bir de yani bütün adeta bütün şeyler ne derler ona her şey e, onun etrafında dönüyormuş gibi. Ama yakında müdahale edeceğim merak etme. Güzel şeyleri böyle bağıra bağıra anlatınca da karşıdaki şey olur mu? Ne bağırıyorsun ya falan der mi acaba? Yok ya bağıran yok. Niye bağırmasın Hayır abi? Hayır ben he. senin üzerinden sormuyorum ya. Ba her bağırılan şey böyle bir ortamı gerer mi diye bir aklıma geldi. Mesela güzel güzel konuşsan. Bugün, yumuşak yumuşak. Bugün ne kadar güzelsin. işte ne bileyim ne. Kime bugün ne kadar. Işte biriyle konuştuğunu düşün. Ha. Eşinle konuştuğunu düşün. Senle konuşuyormuşum ben. Ka, bugün ne güzel olmuşsun kıyafetin. Ama böyle bağıra bağıra söylüyorsun. Bugün ne güzel olmuşsun. Ha mesela şu mı Ne seçeni şaşırıyor insan ya. Ya. Yani ne seçeceğini şaşırırsın. Bir taktik icabı olarak da mesela. Bak şimdi o, kancaya gidiyorum bak tak. Kancaya gidiyorum Oktay çok güzel pas açtın. Gerilim yaratır mı dedin? Yaratır. ...öyle bir yaratır ki uzaya bile çıkar o gerilim. Hop! E, efendim? Hop! Hoppa! İşte radyoculuk sevgili, i̇şte dinleyiciler. sevgili dinleyiciler. biz buna ne diyoruz? Sineğin yağını çıkarma. Radyoculukta kanca denir buna. Kancalama denir. Ee, Ukrayna ile biliyorsun Amerika arasındaki ilişkiler gerim gerim gerildi. Yemin ediyorum bizi uzaya da koymayacaklar. Bizi dediğim insan ırkını. Ee, ne, ne olmuş? Kovacaklar ya. Ee, gerilim, gerilim. Bir de hiçbir şey mesela kaybolmuyor ya ses de kaybolmuyor uzayda gidiyor uzayda kaybolma yoktur zaten yer değiştirme vardır evet. o ak akar gider gerilimde aynı şekilde ak ak akıp gidiyor Ukrayna'da hükümetin Avrupa Birliği ile ilişkilerini askıya alarak Rusya ile yakınlaşması halkı isyan ettirmişti Hükümet devrilmiş ancak Ukrayna'dan ayrılan Kırım Özerk Bölgesi Rusya'ya bağlanmıştı. Buna sert tepki gösteren Amerika... Özet geçiş Fahir tamam geçiyorum. Buna sert tepki gösteren Amerika da Rusya'ya ekonomik yaptırım kararları aldı. Ama Amerika Rusya ortak uzay çalışması yapıyor mu? Yapıyor. Peki bu saatten sonra o ortak uzay çalışması... Ortak dediğim ortak tabii yanlış anlaşılmasın. Ortak uzay çalışması ne olacak? Çalışmalar durdu. Tam kenetlenme olacak. Uzayda kenetlenme uzaysa. olmadı yani. Kenetlenme, menetlenme Uy olmadı. Uydu mu oluyor bu olay yine? Vallahi uydu ile öbürü birbirine kenetleniyor işte. Hmm. Tam tam kenetleyemem. Kenetlememişler. Ondan ben onunla sonra... kenetlenmem diye mi? Vallahi bir de gerim gerim uzayda gerelim de hakikaten pis olur ya. Uzayda öyle bir şey olmaması lazım ama ya. Uzayda tabii. sonuç olarak dünya dünyalı dediğin şeyin birbirine sahip çıkması lazım. Bak hem müessesesini pek anlayabilmiş bir adam değilim ben ama uzayda mesela bu önemli. Yani uzayda, uzayda dünyalı birbirine sıkı sıkıya sahip dünyalı çıkacak. Dünyalı da değil ya canlıya sahip çıkacaksın ya. Dünyalı dediğin mesela tabii ki i̇şte mesela, bizim mesela bir canlı canlı köpek gönderdik. O e, da, da, da dünyalı failler. O, o da dünyalı. Ha başka bir gezegenden bir şey geldi ona da. Ona da sarılsa. Ona da sarılacak. Ona da ama temkinli sen. Ama temkinli olacaksın bugüne kadar ne pek çok. belli olmaz. Yani pek çok şeyde pek çok filmde izledik yani sağ solu belli Ay, olmaz. Aliyende yani belki be beynimiz yıkandı belki bu filmlerle ama yani yine de temkinli olmak lazım. Sonuçta olur. köpek. Köpek mesela bir köpekle uzayda şey yap, sıkı sıkı çünkü o senin arkanda durur sen onun arkanda durur. ama Birbirinizin uzaydan geçeceksiniz hani. aynı. Bir şeyde ne olacağını belli. O yüzden ya yani Ukrayna'ymış, Rusyaymış Amerikalıymış. Onların evet artık orada şey yok. Millet şey, sınırlar kalktı, politikalar kalktı. Artık orada insan olmanın gereği birbirlerine sıkı sıkı sıkı. Telefonu var mı? Bende bir telefonu var. Kimin? Uzay istasyonu. Uzay istasyonu tabii şey var ya. Hat var, özel hat var. Sadece tek... Tek şeyle mi? Onun bir şeyle aranıyor. Ya cebime bir şey olması U lazım. Uydunun dibindesin ya telefon olmaz mı? Uydunun dibindesin. Uydunun dibisin. Uydunun, diye. Dibisin, Uydunun dibisin diye bir iltifat vardır uzayda hatta. Çabuk çek ya ama mum, uydu dibine şey vermez derler. Sinyal vermez derler. Hadi ya öyle bir laf var mı? Var var. O da bir meşhur nasıl atasözü. Ben de bir uydu bir uydu gibi dibine sinyal verirken... ...kendisi bir yandan eriyen uydudur falan diye böyle bir şey Uydu duyurdu. ve dibi kelimeleri hiç aynı şeye yakışmıyor. Aynı cümleye yakışmıyor. Uzak çünkü de ondan. Senin kafanda öyle bir şey yok. Yani bunu arayalım birbirlerine sıkı sıkı şey yapsın... ...hiç dinlemesinler yani öyle bilmem neymiş. Çünkü orada biz yek vücut olarak... ...nereye bütün galaksiye biz şey tutuyoruz. Bütün galaksi bize özeniyor ya. Tabii. Ne galaksi? Bütün galaksiler bize özeniyor. Yani herkes bir dünya olmaya çalışırken dünyanın yükselen bir değer olduğu herkesce bilinirken bu tür gerilimlerle, yapay gerilimlerle lütfen bizi galaksiye rezil etmeyin. Ben zaten uzaylılardan bekliyorum Evreni dünyaya hazır. bir saldırı. Yani biz daha... Bekliyorlar canım kolluyorlar. Dünyadaki, dünyadan bahsediyorum dış mihraklar e, Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya, dizayn etmeye çalışsınlar. Hı hı. E, ama yani e, Oktay bugün ne güzel dizayn diyorsun ya? Biliyorsun 3. havaalanımız işte efendim 3 köprü daha doğrusu yeni havaalanımız falan yapılıyor ve bununla ilgili kıskançlıklar oluyor ama ben çok bak bugün bugünün tarihini genel, bir yere genel, yazıyorum. yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz ben yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz yaz Dünyayı design etmeye çalışacaklarını ve gün gelecek birbirimize sarılacağız. Beyefendi yani. ne yapıyorsunuz? Design ediyorum. Çok güzel bir şey cümle içinde kullandım şu anda. <gülüyor> böyle, böyle belki hani. Konuşması bana edici... garip geldi yani dünya dışı varlık dediğin <gülüyor> dediğin adamın da. Beyefendi lütfen uzak durur musunuz? Design edeceğim. O zaman ben de edeceğim. Bakın dikkat ederseniz design neyi doğurdu? Design Senin de doğurdu. burada verdiğin şeyine Fahir. Dünya dışı varlıkla dünya dışı varlık gibi olacaksın. Evet yani çocukla çocuk dünya dışı varlıkla dünya, dünya dışı, dışı varlık, varlık olacak. gibi olacaksın rahat etmek için. Hemen şöyle bir iki haberle daha devam edelim. Hazır Ukrayna demişken hop oradan yan tarafa atlarsan ne olur? Rusya olur. Rusya Devlet Başkanı kimmişti? Vladimir Putin'mişti. Çok değişiyor onlar. İki kişi var sürekli değişiyorlar Faribim. Medvedev Putin var. Sürekli böyle biri bir, bir şey oluyor. Bu, bir başka, bir şu, şey oluyor. Bak, başka bir şey oluyor. Öteki başka bir şey oluyor. Parmağınızı zafer işareti yapın ama karşı rakibinizin gözlerini oyacakmış gibi gösterin. Evet. Sonra şu bilekten döndermeli. Şu döndermeli. Şu anda herkes bu yapıyor. Bir içini e, tavana baktırın. Arabadaysanız arabanın tavanına. Eğer e, şu anda bir dışarıdaysanız gökyüzüne doğru Bileğinizi gösterin. Sonra elinizin e, tersini e, tavana doğru gösterin. Hayır anlaşılmıştır herhalde ya. Evet, Döndürmeli dedin. O, bu anlattıkların hepsini döndermeli zaten karşılıyor. Yani onu yaparsanız şu. Yani onlar değişmeli diyorsunuz. Evet, değişmeli. değişmeli derken de elinizi sürekli olarak o hareketi yaparsanız ne yaparsınız? Anlamı kuvvetlendirirsiniz. Baya Rusya'nın e, politikasını... Bayağı 40-45 dakikada üstelik iki parmakla anlattı. İki parmakla anlattı, Hakikaten bitti gitti. Faiz. Çok hakimsin ya. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30 yıllık hanımı inan boşandı. Aa. Evet, bu devlet başkanlığı internet sitesinden de nereden internet sitesini verelim? Ukrayna.gov.tr'den... Hayırlı olsun. Ee, ne boşanan adama? Tam ben bilemiyorum. Yeni Kafam hayatında başarılar dileriz. Hayırlı Tebrik etmek lazım. Tebrik Evlenen adamı de. tebrik ediyorsan boşanan adamı da tebrik edeceksin. Hayır. Y yeni hayatında başarılar dilersiniz. Yok ben ee, tebrik ederim. Ludmila Hanım'la yollarını ayırdılar. Çünkü Rusya'da benim bildiğim kadarıyla toplum hep... Ya bir kere daha düşünseniz, emin misiniz, bir daha bir sabretsen, bir, bir şey yapsam falan filan diye. Toplum bu yönde baskı yaparken bu kararı alabiliyorsa ben tebrik ederim arkadaş. Demek ki doğru karar. Ne kadar güzel. Ee, zaten e, internet sitesinde Putin'in kısa biyografisinden de evli olduğu olayı hemen... Çıkartılmış mı? Çıkartılmış. Dikkatli gözlerden mamış? İyi derecede İngilizce bilir yazıyor mu? Oduruyor duruyor muymuş? İleri, ileri. Ultra ileri derecede. E... İki, tane, iki tane mi çocukları, çocuğu varmış Putin'in? Hiç bilmiyoruz. Allah ee, bağışlasın. E, onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Onu bir araştırma. Bak obamanın ne güzel biliyoruz. obamanın biliyoruz. kadar biliyoruz. Evet. Bu şeyi bilemiyoruz. Eee bu saatimizi Janis Chaplin'de kapatak mı? Kapatalım. Kapatalım, Kapatalım sonra da yarışmalarla. Kapatak e, mı? Verelim. Alın size kapatak. sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bırak gitsin, giderse gitsin, dönelse senindir, gittiğinde bitmiştir. <gülüyor> Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından Oy. hepinize bir kez daha günaydın. Walk Walk'un sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 4 Nisan 2014 Cuma sabahında saatimiz 9.07. Aynı şekilde devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Walk Walk'tan güzel yemekler vereceğiz bugün size. Hep beraber karnımızı doyuralım. Sadece güzel mi? Tıka ve basa. Tıka, unt basa. Almanların tabiriyle bir yemek kazanma şansına sahip olacaksınız. istediğiniz bir walk and walk'ta. Bunun için yapmanız gereken şey bize ulaşmak. Ama nasıl ulaşıp, ulaşıp ne yapacaksınız? Bugünkü yarışmamızda en son ağzınıza... Ağzınıza... Ağzınızı yirim. Ağzınızın tadını... Biliyor musunuz? En son ağzınıza dolanan ya da dadanan şarkıyı merak ediyoruz. Nedir bu mesela? Oktay Bey son dönemde sizin mesela ya benim şu son dakikada ne? let it, let her go let her go bırak gitsin gittiğinde bitmiştir bittiği gün gitmiştir evet günaydın Ağaz. efendim <gülüyor> günaydın günaydın kimle görüşüyoruz e, Engin Bey nasılsınız çok teşekkürler Engin Bey sizin ciddiyetinize istinaden biz de en, aynı ciddiyetle devam ediyoruz Engin Bey soyadınızı <gülüyor> da alabilir <gülüyor> miyiz Engin Çevik kanlı mı Çevik kanlı evet, sesiniz kan. güzel midir Engin Bey? Yok yine Yani iğrençli, güzel yani. şarkı söylerim der misiniz? Ya da çevrenizdeki Engin bir söyle de hadi bir neşememizi bulalım Engin falan derler Engin öttürür. Yok, yok, Engin öttürdü gene. Engin Bey sesiniz ağzıma... sesiniz güzel olduğu kadar mütevazısınız da benim anladığım kadarıyla. <gülüyor> yok ama şarkı güzel söyleyemem de ağzıma çok güzel şarkı. Reklam dolarım yani. Ya, dolayın. O reklam dolamayın da şarkı dolayın. Ama, vallahi ama dolayın. genelde de reklam geliyor Fahir ya. Da, evet şarkı ya benim de işte. Hep, ee. Sizin de aklınızda reklam var. Reklamı maalesef reklam Şarkı var, şarkı var. Şarkım var. Tamam. Peki ne? şey evet. özelliğiniz var mıdır? Onu merak ediyorum. Demek reklam şarkısı ama yani eee sizinünün yani e, tabii, yani. tabii canım tamam. ona şey da. Peki çevrenize de bulaştırır mısınız ve böyle gizliden de bir şey Yok. tiksinti toplar mısınız? Çünkü bende öyle oluyor. Bir şarkı mesela geliyor aklıma söylüyorum gece boyunca. Sonra mesela evde olan arkadaşlarımız giderken bana böyle pis pis bakıyorlar. O şarkıyla pis, pis, pis, gidiyorlar. Çünkü <gülüyor> Onların da aklına Yok. dolanmış oluyor. Nedir sizin Yok, mesela en son dolanan? Benimki şöyle, en son şey dün sabah iş işime geldiğimde böyle üst kata çıkarken evet. arada döndüm. Karşımda böyle alt çalışan birkaç arkadaş var böyle kafeteryalarda bir yerde. Evet. Onlar da e, kafeteryanın arka tarafında sigara falan bir şeyler içiyorlar, çay içiyorlar. O sırada bir tanesi cep telefonunu açmış yakın zamanda e, sayın e, başbakanımızın bu şarkısı var ya. Evet. E, ben de böyle Allah'ım ne olur bunu ağzıma takmayayım lütfen falan diye diye. Yani şeyin, takıldı. Uyanana kadar böyle, onun, böyle içimden onun şarkısını söyledim. Uyanana kadar dombra mı söylediniz olmam. ya? Bah ben söylüyorum böyle aklıma kalmış herhalde böyle nasıl bir melodi nasıl Ama bir şey, anlamadım Ama zaten seçim döneminden çıktığımız için onda sizin çok da şeyiniz yok Olabilir. o sizin Olabilir. subliminal o beyninizin en ucuğa köşesine kadar yerleşmiştir. Engin Bey büyük geçmiş <gülüyor> olsun. Bağla sizinki ağır ederim, travma. Yazlık listemizi Engin Aynen Engin Bey yani. parantez içinde dombra diye başlattık listemizi. Keşke sizi böyle <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> <gülüyor> ama böyle dombra Engin. Belki teşekkürler Aynen görüşmek öyle. üzere. Teşekkür ederim, sağ, sağ olun kalın. Aynen Engin hoşça kal. İşte böyle bazen mesela istemediğimiz kelimeler de takılıyor ya. Evet. Onun onu başka bir gün inceleyelim. Ondan mesela evet. seven, seven, sevmeyen herkes noktasında kelimesini kullanıyor Hayır. Yani yapacak Tombera bir şey da yok. Burada böyle bir şey. Böyle bir şey. Ama tabii başka günün konusu. Bugün ağzımıza dolanan, aklımıza gelen, nedensizce aklımıza gelen ve söylemeye başladığımız Alo. Şarkılar. Alo şarkılar. Hanfendi bun... günaydın. günaydın. Günaydın. Neşe doluyor insan sizin sesinizi duyunca. Kimle görüşüyorsun? <Gülüyor> Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ee, Gamze ben. Gamze Hanım soyadınızı da alabilir miyim? Tokay. Gamze Tokay. Hoş geldiniz. Neredesiniz Gamze Hanım? Hoş bulduk. İşe gidiyoruz. Ne tepe işiniz? Yoldayız. Gidiyoruz dediğiniz beyinizle mi? Yoksa servisle evet. mi? Müstakbel beyim mi? Ha müstakbel beyni sizi evlere, bıra ama evlere bırakıyor diyorum. Yok İşlere... bırakmıyor. Benimle beraber geliyor. Niye? Siz... Biz aynı yerde çalışıyoruz. Aynı ha. yerde aşk, iş yerinde aşk. Peki iş yerinin bundan haberi var mı? Evet. Ve teşvik ediyorlar anladığım kadarıyla sizi. Valla ediyorlar mı, etmiyorlar mı bilmiyoruz da yani. herhalde. Hiç böyle tavuk şey falan var. yaptılar İyi mı? İyi giderse öbürü de gider Allah korusun. Valla öyle bir şey olabilir ya. Hayır Gamze Hanım'ın aşkı öyle büyük ki yani tenkit etseler de etmeseler de biz buyuz arkadaşlar. Gamze Hanım'ın aşkı da büyük neşesi de büyük vallahi. Neşesi böyle büyük. neşve neşveniz daim olsun Gamze Hanım vallahi hakikaten. Teşekkürler sağ olun. Valla beyefendiye de helal olsun yani hayat boyu böyle bir neşveyle devam edecek. O zaman sizin e, ağzınıza... Zavallı şahımda diyemiyor çünkü ben radyoyu kapattım. Ne kadar bilinçli bir radyo <gülüyor> dinleyicisisiniz. Onun hakkında konuştuğumuzu da anladı ama siz böyle gülüyorsunuz habire artık, iyi bir şey konuştuğunuz. Artık artık podcast'tan falan İsmini <gülüyor> alalım bari beyefendinin. Zavallı Ozan. deyip duruyoruz. Ozan. Ozan, Ozan Bey'e. Ozan Zavallı Ozan. Beye evet. Çok selamlar söyleyiniz efendim. Zavallı Ozan. Çok selamlarım var Ozan. Çok çok hürmetler. <gülüyor> <gülüyor> kocacım mı dediniz siz az önce? Ozicim Ha Ozicim. Ozicim kocacım arasında zaten çok ince bir çizgi kalmıştı. O da kalksın bitsin. Gamze Hanım ne takıldı sizin ağzınıza bu neşveli e, gülüşünüze? Ee, Neşet Ayrtaş'tan şey... E, yanıyorum. <gülüyor> yani sabah arabaya bindim. Ve bunu söylemeye başladım. Sonra döndüm. Düğünde en iyisi bu çalsın dedim. Herhalde kafada böyle... O hani diyeyim, maratonlarından birini yaşıyoruz biz Evet doğru. Sizin kafa sürekli ne çalacak? İlk Kaf şarkımız ne olacak? Dans şarkımız ne olacak? Ona gidiyor <gülüyor> değil mi? Durmadan onunla ilgili bir şeylerle çalıştığım için... <gülüyor> Sizin... Durup durup böyle alakasız bir Biraz mırıldadır mısınız durmadan. az önce ağzınıza takıldığı Ay, gibi? Ben, ben ben mırıldanamam. Ozi sen mırıldan. O da mırıldanamazmış. Yok ben mırıldanamam. Siz hayali bir kahraman mı yarattınız Ozi diye? <gülüyor> Valla hiç Vallahi, ben, ben de öyle. Sanki öyle, öyle bir şey intiba bırakıyorsunuz Gamze'nin. Böyle bir hayali kahraman o var. O bana inanıyorlar. Yo hayali değilim. <gülüyor> Vay Davudi sesiyle. Vallahi Gamze Hanım bayağı iyi sesini değiştirdi. Hayır anladın mı bilmiyorum. Aynı anda ya. <gülüyor> hiç abi. bulaşmamak lazım. Hiç hiç girmeyelim abi hiç girmeyelim. Çok ne e zaman düğün ne zaman Gamze Hanım? <gülüyor> ne oldu gülüşünüz gündem. dondu kaldı. <gülüyor> düğün ne zaman değil. Ne zaman doğdu. belli değil mi? Belli belli. Ne belli zaman? Ne zaman? bir günde. Ne zaman? 28 Haziran. 28 Haziran'da. 28 Haziran'da. İyi o zaman hepinizi bekliyoruz. Biz sizi bekliyoruz evet. İşte bunu söylemenizi bekledim de yani ben sizden önce davranmış oldum. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Gamze Hanım. Evet. Mutluluklar şimdiden. Görüşürüz. Ozan Bey'e sevgiler. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Sağ olun size Sağ olun. de iyi yolculuklar. Ne kadar güzel ya. Aynı şarkı Pelin Senk oluyor dillerine. Vallahi. Aynı iş yerine gidiyorlar. Ne kadar güzel. Aynı şeylere gidiyorlar. Ne kadar güzel gerçekten. Aynı arabanın içinde üstelik. Günaydın. İşte bir başka Alo. araba içinden sesimiz geliyor. Günaydın hanımefendi. kimde görüşüyoruz. Merhabalar Zeynep Yersel ben. Zeynep? Yersel. Yersel. Yersel. Evet. Ne kadar zor bir Yersel söylediniz. Yersel değil yani. Tamam ben <gülüyor> de <gülüyor> öyle zaten. <gülüyor> Zeynep Yersel. Nereye gidiyorsunuz Zeynep Hanım? İçe doğru yolumu almakta. Maşallah, maşallah rahat bir işiniz var. Çok, Saat 9 çeyrek aradım sizi. Çok, <gülüyor> çok iyi çok net bir şarkı var demek ki aklınızda çok net, çok net bir şarkı var. Ben buçuk aylık bir oğlum var. Adı Ege. Evet. Babasına teşekkürler burada. Ege'nin bir oyuncağı var. Bildiğim bütün bebeklerde de aynı oyuncaktan var. Ee, o oyuncağın bir şarkısı aklıma dolanmış durumda sürekli onu söylüyorum. Hangisi Allah aşkına? Benim de çünkü artık şey. <gülüyor> minnilerden biri mi? Ee, mini minnacık örümcek. Onu, bir, bize onu biraz vınır bir... vınır mısınız? Tabii tabii. Mini minnacık örümcek oluğa tırmandı. Yağmur yağdı örümcek aşağı yuvarlandı. Sonra güneş açtı oluğu kuruttu. Mini inancık örümcek yine oluğa tırmandı. Saplantılı bir örümcek varmış. Hastalıklı <gülüyor> ya. Girince. Vallahi hastalıklı. Ben çok merak <gülüyor> ettim. Örümcek kuruyor ondan sonra tekrar mı yuvarlanıyor? Nasıl? Kurumuyor. Oluk da zaten ıslanıyor. Ha, <gülüyor> Kuruyor dedin indikten sonra. <gülüyor> i̇ndikten sonra. Tekrar. <gülüyor> Valla örümceğin akıbetiyle ilgili çok merak etti. içerisinde şu anda bir de şeyler vardı o onları da ezbere biliyor musun bilmiyorum bu ım, işte ne derler yabancı ninnilerden bir tanesi hangisiydi kötü? twinkle twinkle little star evet evet ay evet ya diğer bir aklımızdaki şey mama ne ne ne ne ay Allah Can, Zeynep benim kafamda şu anda örümcek dön, dönmeye başladı yani o bulaşıcıdır ya bu Hani bir evet. aklına, bana şu anda bular. Mini minnacık örümcek Udulu hatırlandı Yağmur yağdı örümcek Udulu evet. yuvarlandı çok da, çok da acıklı bir şarkı aslında evet. yani, Ne oluyor ama dinle. akıbeti belli değil ya o yüzden Evet ben de merak <gülüyor> ettim <bu> örümcek <gülüyor> Örümcek niye öyle oldu Yazık örümceğe falan Bir de şarkının bir yerinde şey gibi geliyor Oldu <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle bir şey oluyor mu? arabesk gibi oluyor yani örümcek aşağı yuvarlandı <gülüyor> falan oldu falan Zeyba'ya çok teşekkür <gülüyor> ediyorum çok sağ olun. Rica ederim. Görüşmek sağ olun, üzere Ege'ye Ege de selamlar. Ege'ye de şeyler. sevgiler. Pardon Ücüncü isim babasına dedi. De. Hoşça kalın. Size selam söyleyeyim bay bay. Söylemeyelim bence. bence ben ne söyleyeceğim ya? affedersin niye söyleyeceğim ya? Sadece kıskançlık vardır bizim aramızda isim babası falan deyince biz şu anda isim bir... babası. <gülüyor> Öyle bir köşemiz olsaydı güzel olabilirdi. da olmuş bir köşe. Evet. Muhakkak. Günaydın efendim. Günaydın. Ben Günaydın. Ozan. Ozan çok Bey. Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Gamze Hanım'la alakalı Ozan Bey değil değil mi? Yok yok. Başka bir Ozan İyeklen Bey. Yekten Ozan. Ozan Bey soyadınızla alalım da karışmasın. Kıratlı. Ozan Kıratlı geliyor. Ozan Bey neredesiniz? Ben şu an bu yeni yapılan Aladdin Keykubat Köprüsü var ya otdünün yanındaki. Evet. Şu eee... Malazgirt otobanından. Falan. Evet, orada o, o oradan Otte'a doğru gidiyorum. Otte, Otte mi geliyorsunuz? Ee, evet evet Otte'a geliyorum. Kullanmayın an. o zaman, kullanmayın madem öyle kullanmayın. Kullanmayın madem <gülüyor> öyle kullanmayın. Allah. Ya ben de diyorum kullanmayayım ama başka da yolum yok biliyor musunuz? <gülüyor> o, da, o, o da o da <gülüyor> o da doğru, o da doğru. O da o, o zaman da. kullanın. O zaman evet, kullanın. O Ozan Bey. Ee çok merak ediyoruz. Tek başına mısınız arabada? Önce onu soralım. Evet evet tek başımayız. Arabada tek başısız. Peki bugün mü takıldı bu söyleyeceğiniz şarkı, Yok, türkü? Yok bugün takılmadı. Hmm. Aslında yani her gün bir şeyler takılıyor ama bir tanesi var o biraz daha komik o yüzden onu söyleyeceğim. Tamam. Bayağı önce oldu. Bu, böyle, bu geçen sene e... falan olmuştu bayağı güldük arkadaşlarla diyorsun. Yani daha da önce de ben lisansta okurken olmuştu ve evet. bayağı güldük evet arkadaşlarla. <gülüyor> Bize de takılır mı peki siz bunu söyleyince şimdi? Yani Mesela, takılabilir. Mini mini takılabilir. örümcek mini mini örümcek şu anda takıldı. Yani, yani bizim kafım. O... Evet evet bu arada o da benim benim bir tane yeğenim var. Evet. Onun oyuncağında da aynı şarkı. Benim de azıma ara ara takılıyor yani hani gerçekten İyi, yalnız değiliz yani. Çok örümcek oldu, tırmandı. Dur şimdi Sadece Ozan Ar Bey. Ankara'nın ağzına dolamazsam ne olayım ben? Ozan Bey'in şarkısını Evet Ozan Bey'in şarkısını hatta bütün şöyle sizi evet dinliyoruz Ozan Bey. Bu Seren Serengil'den bu gecenin hatırına var ya Evet Bir sabah kalktım böyle oku, lisanslı okula giriyorum i̇şte Lisans sizin zaman, hayatınızda bir, bir şey soracağım Ozan Bey Lisans sizin hayatınızda önemli bir yer mi tutuyor? Yani hayatınızı iki, iki döneme mi ayırırsınız? Lisans öncesi ve lisans sonrası diye Lisans üstü diye geçer Pardon lisan, şu anda lisans Sala üstü müsünüz? Benim, aslında şöyle ayırabilirim ben ot öncesi ve otlu sonrası diye ayırabilirim Sonrasında Bak. ne yapıyorsunuz? Yani okuyor musunuz şu anda da? Şu anda yine OTTÜ'de yüksek lisans yapıyorum. Yüksek bir lisans. Işte, tamam. aha, bir yandan da burada araştırma görevisiyim öyle. Devam, öyle devam, öyle şey yapıp devam, gidiyoruz. Aynen. Peki Ozan ha, Bey, aynen. evet lisans döneminde gidiyoruz tekrar. Hangi şarkı, biz anlayamadık Senen, hangi şarkısı deyince. Şey, bu gecenin hatırına. İşte ne, nasıl biraz mırıldanır mısınız? Olur. Bu gecenin <gülüyor> hatırına geri geri ver yapalım, yatağıma sana, sana yapacaklarım, yapacaklarım var. Buraları toz evet, duman, duman koygular haram. haram adını de sayıkladım, sayıkladım ya. Vallahi biz de biliyormuşuz ya. Ve <gülüyor> hastasıymışız ya, da haberimiz işte yok. Bu, bir kere bir hazıma takıldı. Bir daha Onu bırakamadınız. Vallahi artık küçükken yani ben bunu böyle ta ortaokul falandım bu çıktığımda belki daha da eskidir yani. Lisans öncesi yani. Lisans öncesi dönem. O senin Abi, karanlık döneminin lisans öncesi artık dönemi. Bir şeyimize işlediyse, artık nasıl bir bilinçaltımıza eşitliyse Vay, çıkartamadık o zamandan beri demek ki orada duruyormuş Canınız sağ olsun Çok teşekkür ederiz Allah. bu çıkartamadığı şeyi Bizimle paylaştınız ve bize de yerleştirdiniz Sağ olun için. Ozan Bey iyi yolculuklar diliyoruz Gelmiş olmaz lazım zaten şu anda Teşekkürler iyi günler. Ee, günler İyi günler iyi günler şey. hayırlı yolculuklar hatırına, koynama, bir, Reklam öncesi bir tane daha dinleyicimizi var. alalım hemen Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Erkin ben Erkin. Erkin soyadınızı da alalım mı Erkin Bey? Er, Erkin Demir. Erkin Demir diyoruz. Evet, Erkin böyle Bey... bir ön, ön şey falan olmuyor muydu? Ben ara ara direkt telefon açıyorsun Zaman zaman oluyor, zaman zaman, zaman, zaman olmuyor. <gülüyor> <Çal>, bazen <gülüyor> böyle nişan. Beklemiyordum böyle Direkt şey yayındasınız Erkin Bey. Evet, fark ettim şu anda. Erkin Bey hayatınızı siz de lisans öncesi ve lisans sonrası diye ayırıyor musunuz yoksa ne yapıyorsunuz? Yani hoş olmasa da ayırıyorum. Ne ne ne şu anda ne yapıyorsun siz lisans üst müsünüz? <gülüyor> Altı ben lisansım şu anda, şu anda tam ortasında. Lisans, siz de sadece li lisanssınız peki olsun. Siz de hayatınızın lisans döneminde önemli bir şeye etkili olacaksınız. Evet dinliyoruz evet. Erkin Bey ne takıldı ağzınıza? Ya geçenlerde bu bir tane şarkı var bilmiyorum duymuş. inşaat duymamışsınızdır ama. Ne o? Bu olamaz olamaz sensiz yarim diye başlayan böyle gözlerine... İşte gözlerin biraz hatırlatın onu bize. Da, Kim söylüyor? Ya... Tripkolik seda falan olabilir. Ben tam emin değilim ama biraz dalga geçerek başladı bu. Evet. Her şey, an, şey öyle başlar zaten. E, efendim? Her şey öyle başlar. Her şey dalga geçerek Her başlar. Şey öyle sonra başladı. işte Gerçekten. gerçekleşir. Ama çok çok çabuk gerçekleşti. Yani okula gittiğimde <gülüyor> bildiğiniz daha acısı hoşlanıyordum şarkıdan yani. <gülüyor> Hani hoş yani hoşuma gitmeyerek değil gerçekten hoşuma giderek söylemeye başladım başladın. Büyüyenizi ele geçirdi yani. Evet geçirdi. Peki. Özellikle o acılar dinlenen kısmında. Biz, Bile ama Bayağı, biz, biz bilemedik şarkıyı bilemedik. Bize şarkıyı de aynı zevkten <gülüyor> mahrum etmeyin lütfen. Ya. Aynı şeyde tekrar takılmasından korkmayın bir kere. Sürü, her türlü sevmeyecek siz ben söyleyeyim tamam. Sevmeyin. Söyleyin canım niye belli olmasın. Evet. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabından beter halim acılar çeker kalbim diye devam ediyorsun. Sonra... Erkin Bey dostluğumuza güvenerek şurada iki dakikadır konuşuyoruz söylüyorum. Çok evet. kötü çok söz, çok bir, söz, bir söz söylüyorsunuz, söylüyorsunuz <gülüyor> ve çok evet, kötü sesiniz evet. var. Ben de bu samimiyeti <gülüyor> beklerdim sizden çok, zaten. Çok Uzun teşekkür <gülüyor> ederiz. Çok an, kendimizi de şanslı hissediyoruz galiba. Şarkıdan evet. soğuttunuz bizi. Geldikler yani. Şimdi bu şarkı ya. Vallahi bilmiyorum ben. Ya da biliyorsak da bu şu anda anlayamadık. Yani <gülüyor> ya şu anda tanımladığınız şarkıya ulaşılamıyor. Olmaz olamaz yani, diye yazıyoruz buraya. Şazan bana dinletseydiniz. Çıkarttı canım. Peki, Erkin Bey, Şazan bile inanın buna bir şey yapamazdı. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere Evet sevgili dinleyiciler. Aman sevgili dinleyiciler. Bütün, bir reklama bütün, gidelim sevgili şuradaki dinleyiciler. Şuradaki bütün şarkıları unutturdu Vallahi. Erkin Bey bütün şarkıları unutturdu. Vallahi. Ee, bir şeye gidelim. E, reklama gidelim. Gidelim Fahin. Nereye gitmek istiyorsan gidelim. Gel. gel el ele tutuşup gidelim. Mini minnacık örümcek oğlu tırmandı. Yağmur yağdı. oluk doldu. Gidelim, aşağı yuvarlandı. Gidelim. Mini minnacık örümcek. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar 9.32 oldu saatimiz Walk Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinleyicilerimizle neyi konuşuyoruz? Ağzınıza dolanan, dadanan şarkıları da, e, konuşuyoruz bugün. E, hemen dinleyicimiz hattımızla, hiç onu bekletmeden... Twitter'dan da var gelen mesajlar. Az sonra, az, az sonra. sonra. Günaydın efendim. Alo. Alo günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Tuğba. Tuğba Hanım. Soyadınızı alabilir miyiz Tuğba Hanım? Tabii Tuğba Dursun. Kolejenci Tuğba olarak da biliniyorsunuz. Tabii tabii biliriz artık onu biliyoruz. biliyoruz. <gülüyor> Neyinci Ko Tuğba? Kolejen, kolejen. Ha, Ay, kolejenci Tuğba. Şu an sizi çok gizli yerlerden arıyorum. Yine yani, laboratuvarın Nereden arıyorsunuz? En, en müstesna köşelerinden mi arıyorsunuz? Evet, çünkü danışman hocam yanımda bir analiz için geldik ve ben kaçıp aradım. Çünkü aklımdaki şarkı söylemek zorundaydım. Tabii Lütfen, ki. Buyurun Tuğba. Hocanıza buyurun. söyleyemiyorsunuz çünkü değil mi? Onun yanında söyleyemiyorsunuz. Tabii ki kendisi yaklaşık 63 yaşında. Böyle Niye? Gayet. Onun hiç ağzına takılmıyor yani. mu? Kendi kendine bir şeyler mırıldanırken... Onun da vardır takılan şarkı merak etmeyin. Yani... Vardır, tabii de bizim ortak konumuz değil konuşurken. Sizin tek ortak konunuz kolajen çünkü. <gülüyor> evet, evet. Başka diğer deneyler falan filan. Val Neyse, ben <gülüyor> tamam hemen söyleyeyim, söyleyeyim diyorsunuz. Gideceğim çünkü şeye yani. diyorsun. arızaya aynen, geçmesin. Aynen aynen analize gitmem gerekir. Tamam tamam analiz. Peki. Hadi. Şu pata direkt söyleyeceğim şarkıyı. Tabii, Buyurun hemen. Sabah aklıma takıldı yoldan çıkarken yani sizinle böyle bir konu olunca direkt aramak istedim. Tamam çok direkt. güzel zamanı denk gelmiş. Buyurun. Evet şimdi söylüyorum. Tamam. Sevenleri sevdiğine vermediler. <gülüyor> vermediler. <gülüyor> Aynen. Valla nasıl böyle <gülüyor> uyanıyor <gülüyor> insan ya. Çok güzel ya. Aynen. <gülüyor> ama, çok... Wow, ama çok güzelmiş ya. Keşke hepimizin içinden çıksa yani. Aa, çok hoşuma gitti. Şakşukaydı değil mi o? Hayır. Yok yok abe kaynana şakşıka değil. Ha, ha abe kaynana tamam. Vallahi abe kaynana peki tamam, Tuğba peki, Hanım dans, sizin döneminiz dans, gelmiş. Danslı mı yaptınız Tuğba Hanım yoksa böyle sadece söz olarak mı söylediniz? Yüzünüzü yıkamaya yok, giderken şartı. böyle dans ederek mi gittiniz? Dans <gülüyor> ederek ya böyle bir şey olamaz. 7 yaşıma kadar Çingen'in mahallesinde büyüdüm herhalde onun etkisi yani direkt. <gülüyor> Duman içinizde vardır ya bir de araştırmak lazım bir bakmak lazım yani ama çok hoş Aynen. çok hoşuma gitti. Ab Tek konumu bu yapayım ben. Ab kaynana diye yazdık <gülüyor> Tuba Hanım. Ağabey kaynana. Görüşürüz Tuba Hanım. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hayır, mi... Hayırlı kolajenler. Hemen dış mihraklarda arıyor Tuba Hanım da. 7 yıl o mahallede kalmasaydık aslında olmadı. Var sizin içinizde var. içinizde var. Hiç şey yapmayın yani. Sema Hanım demiş ki adına da derler seks. Sizin programda duyduğun Şarkı derler... dilden düşmüyor maalesef demiş. Evet ya hakikaten sen çalmıştın Oktay. Adına oh. da derler seks diye şarkı seks çalınır diye. mı ya? Yani? Evet, uzun uzun da çalmıştık. Ondan sonra e, İrem, İrem Hanım demiş ki, dün bütün gün seni anan benim için doğurmuş canım. <Gülüyor> Ta... Amuru benim için yuvarmış. Vallahi bunlar hep ne dile dolanan şarkılar gerçekten. Vallahi o, bu ama sorun. biraz şey mi oldu Yani bilinçaltının dışa yansıması mı? Baksana Tuğba Hanım sabah böyle kalkmış ya. Yani ya uyurken bir yerden duydu o şarkıyı yani dışarlardan bir yerlerden. Abe Kainani Abe Kainani. Hemen bu arada dinleyicilerimize dönmeye devam edelim. Burak Bey demiş ki e, şarkı falan değil cibili cibili cibili, cibili şak şak, şak, şak, şak, şak, şak. Ayvaya, o çok pis işte en fazla da o insanın ağzına takılıyor ya. Günaydın <gülüyor> efendim. Alo. Alo. Ay, Ay hemen kıstım. Yani çok güzel bravo teşekkürler. Hoş Hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz. <gülüyor> görüşüyoruz bu duyarlı insan. Hoşbulduk nasılsınız? Sağ olun. Kiminle görüşüyoruz efendim isminiz? Bakalım yapacak mısınız gene aynı seremoniyi Cemile ben. Cemile mi gezdi dolar meşeli Cemalim. Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi sizin gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Didi gidi Acapella söylüyoruz dikkat edilseniz. Ay bayılıyorum ya bayılıyorum. Bu, bu tuşu seremoniye bayılıyorum yemin ederim. Ne kadar güzel. <gülüyor> Kişiye özel e, seremonilerle hizmetimizdeyiz. <gülüyor> Cemil Hanım. Cemile unutmuyorsunuz Hanım. da yani. Hakikaten bravo size. Şarkıyı mı? <gülüyor> yok yok yani ben Cemile dediğim anda giriyorsunuz ya bunu. Yok geçen gün bir beyefendi aradı ben Cemile'yim dedi. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> Yine aynısını yaptık, Biz de aynısı. yaptık yani. Cemile hanım. Bizde Cemile dosyası fixtir yani. <gülüyor> Kırmak istemeyiz ama yani tamam, tamam. öyle Bizim bir şey. Için ama özelsiniz Cemile hanım onu bilmiyorum. Tabii ki. Yani. Çok teşekkür ederim. Her dinleyicimiz de özel. Siz bayağı bir özelsiniz. Peki Cemile hanım soyadınızı alabilir miyiz? Siz hep böyle Alp Cemile Alptekin'in bir şey soracağım. Daha önce sıklıkla sorulmuştur eminim. Yaşar Alptekin'le bir akrabalığınız var mı? Ay Ha yok hayır. Onunla hiçbir akrabalığınız var. Hiç Alptekin. Hangi, hangi Alptekin'le var? Çünkü bir yerden ha, evet var diyeceksiniz gibi geldi evet. bana. Yok yok. Aytekin dediniz ha, anladım bir ha, anda. Yok benim ee, benimki Alptekin diyecek. Ee, Yaşar Alptekin diye bir akrabanız hiç mi yok? Yok vallahi maalesef. Hayır bu konu da kapandığına göre o zaman tamam, telefonumuzu görebiliriz. Evet, buyurun buyurun Cemile Hanım sizin ağzınıza dolanır alalım? Şarkı bile değil benimki ee, okul zili. Tamam hangisi? <gülüyor> yani daha doğrusu ben <gülüyor> o, <zaman okul> zili... <gülüyor> <gülüyor> o da değil. Süreli... Ee, şey aynen şöyle. Ne? Işte.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 Evet ben bunu taktım aklıma. Okul şimdi mi? siz bizim de aklımıza taktınız. Bize bu kadar söyletmeyecektiniz. Evet ya ne efendim. güzel Cemile ile biz kalmıştık. Ama bundan sonra siz açtığınızda bu söylenecek. Ama yani bu demek herkes bildiğine göre Hakikaten bu ne maaşıydı? Ben sanki bu bizim... Böyle orta okul, i̇şte öğretmen maaşı. Okul maaşı mıydı? İşte... Öğretmen maaşıydı değil mi? Evet. Ay çok evet. utandım bak şimdi. Alnımızda bilgilerden bir Peki şey. Peki Cemile Hanım siz şey ne şey de... iş yapıyorsunuz? Tam ee, bilgisi öğretmenimdiz. <gülüyor> <gülüyor> Dermişim, Dermişim, peki. peki teşekkür ederim, ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Geldiğinize iyi bakın. Sağ biliyorum. sağ, ol, sağ ol. efendim. Biz a de acaba programı böyle mi? Bu okul zilleriyle mi kapatsak ya? Ya okulun karşısında mı oturuyor acaba? İnsanın durduk yere de okul zili gelmez insanın aklına yahu? Ay ay. Günaydın a efendim. Hayır dur, hemen döneceğim sana döneceğim. Merhaba abi günaydın. Merhaba. Canım günaydın. Oktay abin de burada. Ona da bir merhaba de. Yok sen telefonu açtın diye günaydın. Estağfurullah. Be. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan Özbeyoğlu ben. Kaan Özbeyoğlu. Hoş geldin Kaan'cığım. Nasılsınız? İyiyim abi. Sen nasılsın? Biz deyiz Çok teşekkür ediyoruz. O Davudi sesinde güzel şarkılar mı söyleyeceksin sabah sabah bize? Abi ben şarkı söylemeyeceğim de. Ben benim aklıma taktığınız bir lanet parçayı şey yapacaktım. <gülüyor> lanet. Biz, biz mi taktık yoksa... Yok abi sizin, problem, yani sizin şeyiniz o. Dansımız Marşan şimdi. Aaa çok. Hazretmek çok. 1-2-3-4 başlıyor. başlıyor. Değil mi? Değil mi? Hemen şimdi başlıyor. Hep geliyor mu Kaan aklına yoksa böyle ara ara mı şey oluyor? Nasıl? Ee, ara ara abi. Evet, sürekli gelmemesine dikkat ediyorum. Dikkat <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yıpranırım. Yani, yani özel olarak ne yapıyorsun mesela Kaan bunu da kaçınmak için? Ee, özel yaptığın bir şey var mı? Bir de bu aklına geldiği zaman bizi sevgiyle mi anıyorsun yoksa nalet okuyor musun? Ee, yok, nalet okumuyorum. Ee, aklıma geldiği zaman özel olarak da şey yapıyorum abi. Yoğurt banıyorum aklıma geldiği zaman geçiyor. Çok güzel. Yoğurt çünkü dillere pelesenk akla takılan şarkılarda en güzel şeydir panzehir. Ya çok onu öyle çözdük. Çok güzel çözülmüş. Çok teşekkürler Kaan. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşça bye bye. bye. Dansımız Marşandiz Dansımız, diye Dansımız Marşandiz. Bunların hepsi çok değerli şarkılar. Öyle bakıl... Yani Twitter'dan söyle bakalım bakmayın. kimler neye takmışlar? Ee, cibili cibili söyledik değil mi? Hakan Bey papatya gibisin beyaz ve ince demiş. Hemen küçük bir kuple. Papatya gibisin beyaz ve ince. Hepsini söylemekten de zorunda değiliz Fahir galiba. seni görünce. Gelişmemizin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Umut Bey, Müzeyyen Senar sevmekten kim sanır Yeterli, Yeterli. Musun? Evet devam. Burak Bey okul işi sakat demiş. Okul işi Hacettepe sakat. Acetape ilk öğretimde okul zili e, dönülmez akşamın ufkundayım. İntro <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dönülmez akşamın ufkundayımın intro şey değil mi? <gülüyor> Bu kadar. Yok. Sonra giriyor <gülüyor> Doğru, sonra giriyor. Bu intro. benim bir arada çünkü telefonumun şeyi böyleydi. Kara bulutları kaldır aradan olsa <gülüyor> nana nana nana nana. bak çalsa. Onun da başı. <gülüyor> onun da başı benzer. <gülüyor> nana nana nana nana. Bu kadar. Yok başı benzer olur mu? Başı iki şarkının başı benzer. İki, yani, iki şarkının başı çok benzer. <gülüyor> benzer. Ondan sonra e, Dilem Hanım takılan şarkının ee, bu olmasından utanıyorum ama... Hiç utanmayın efendim. Ee, ama çevre kurbanıyım demiş bir video göndermiş bize. Dur bakalım onu açabilecek miyiz? Videoyu birazdan aç istersen Oktay. Zira ee, birazdan... Bir... <gülüyor> Ve tabii ki seçim şarkıları geliyor. Pek Ve çok seçim tabii ki var. seçim şarkıları... Geliyor, geliyor Kılıçdaroğlu mesela Zeynep Hanım'ın <gülüyor> <onun> aklına takılan. <gülüyor> Yerel seçim öncesi. Ee, geliyor geliyor Kılıçdaroğlu takılmış. Ondan sonra... Başka seçim maratonu boyunca başbakandan bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi eseri. Orada da bunu o görelim. O Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi o, o, var, var mı? çok pis takılıyor da Onu İyi, bir mix yapmışlar. Yok. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. Orada da bunu görelim. Ha, abidik tam, gubidik, tamam. abidik gubidik. Orada da bunu görelim. Tükenmez adam yay çep demiş. Yay Çep'le ne? İreli'ye bir dakika Yay Çep akan sular durur sevgili dinleyiciler orada Yay Çep'e Zart diye geçeceğimizi zannedenler varsa çok özür dilerim avuçlarını yalayacaklar. Diyen varsa onlar avuçlarını yalayacaklar. Çoktan yaladılar bile. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Welcome Welcome sunumlar sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9.51 oldu saatimiz. 4 Nisan 2014 cuma zamanındayız. Ağzımıza dolandırdıkları şarkılarla dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hala vakitleri var. Ağzımıza neyi dolandırdık? Oh, tamam. Oh. oh. Yorulduk ve Vallahi yoruldum. Dans ettik çünkü. Evet, baya bir nefes nefese kaldık yani. Sanatçının kendisi gibi dans etmeye çalıştık tabii ki olmadı. Pek çok Ebe Way'nin meğerse dindeymiş minin minlacık ölümcül şarkısı. Ya öyle okta. Ya Evra yazmış mesela. Bizim de bizim de favorimizdi. Na, na, na, na, na, na. Tükenmez Adam'ın sayesinde Yay Çebi'yi bir kere daha dinledik e, Ama Susam Sokağı da demiş Onun şarkısı yoktu mu bizde? Susam Sokağı'nın hmm. mı? Susam Sokağı'nın var Gün Güneşli insanlar Gün Neşeli Gün Güneşli olan. İnsanlar Neşeli Bu programı şarkı söyleyen programı olarak da düşünebilirsiniz Susam Sokağı'nın Evet bana istediğiniz şarkıyı istediğiniz <gülüyor> şarkıyı söyleyin hemen anında Günaydın anında günaydın Gün günaydın. günaydın Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ece ile görüşüyorsunuz. Ece Hanım soyadınız neydi? Beşiroğlu. Bekiroğlu Ece Hanım. Beşiroğlu. Beşiroğlu Ece Hanım. Evet. Beşiroğlu Ece Hanım. Evet Be Beşiroğlu Ece Hanım. Hoş geldiniz. Neredesiniz Ece Hanım? Şu an Beşeri'deyim. İnanılmaz Biraz bir tesadüf. Beşir oğlu Ece Hanım Beşeri'de. <gülüyor> evet bunu fark eden üçüncü kişisiniz tebrik ediyorum. Bunu fark eden üçüncü kişi öbürü Oktay. Nasıl, üçüncüsü diyorsun? de size olmanız lazım. Kim? Üçüncü e, kim? E, evet öyle bir şey oldu. Peki, peki Ece Hanım okumaya mı gittiniz beşeri Bilimler Fakültesi'ne? Evet okumaya gittim. Ne okuyorsunuz? Sosyoloji okuyorum. İyi okuyor musunuz? Yani e, iyi bir öğrenci misiniz yoksa böyle randımansız bir öğrenci misiniz? Yok bence iyiyim ya iyiyim ki de. Yani her öğrenci kendine göre iyidir. Bu sene mezun oluyor musunuz? Seneye mezun oluyor. Seneye mezun oluyorsunuz. Mezuniyetinizde sizleri de aramızda görmekten gurur duyacağız. Evet mümkünse devrimdeki geçizimizi herkese bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Şimdiden bir davet yaptım. Yani erken davet. Bir yıl, evet, yıl evet. öncesinden aman kimseciklere söz vermeyin. Teşekkür Sesiniz ederim. Sesiniz güzel Ama... gibi sanki sizin Ece Hanım. Böyle şarkı türkü söylerken eş dost meclisinde. Ya Ece, ya hadi nereden bir... bildiğiniz? Son bir aydır falan kolumdan tutan beni devrime götürüp Yıldız Tilbe söyletiyor. Yıldız Tilbe. Aa, Aa, çok güzelmiş ya. Ne, en güzel söylediğiniz şarkı ya da en sevdiğiniz şarkı hangisi? El Adamı sanırım. E o zaman hadi biraz hadi biraz dinleyelim. Mırıldanım <gülüyor> valla sabah sabah bir neşe Ama olsun bize. Ama okuma takılan şarkı bu değil. Tamam olsun. Sizin Onu da iki, alacağız. iki şarkı söyleme hakkınız İlk var. İlk kez bir ayrıcalık tanıyoruz. Ama Ay, önce Yıldız. Önce Yıldız'dan dinleyelim. Hadi. Yıldız'dan dinliyoruz. Evet, o zaman. Gönlüm isterse gelirim. Bitmeyen aşkla sevişerim. Seyret bak uçurumlarımdan dümdüzdür vadim diye ufaklığımın Ay bilmiyorum. çok güzelmiş, güzelmiş vallahi, vallahi canım. Valla bir gün stadyumda buluşalım da şey yapalım ya. Neredesiniz biz de sizin kolunuzdan tutup bir stadyuma götürelim ya. Bir çağırın biz de arkadaşlarımız. Naz'a uğramamız gerekiyor. Nazdan bu taraf gelir. Tamam onlar kolay, o, kolay, o, kolay. Canım, o, o, onlar kolay, kolay, kolay. Onlar kolay, onlar kolay, onlar onları hallederiz. <gülüyor> Onlarda problem yok. <gülüyor> çıkmıyor Ama başka türlü bu. sahneye çıkmıyor. Naz diye bir arkadaşımız vardı sevgili dinçler. <gülüyor> Ona uğrayacağız selam vereceğiz. stadyuma gelmeden önce. Evet. Çıkışında oturur kendisi. Oturuyor evet orada şeydir. <gülüyor> adet taşındı. Adettir, adetlendi. Tebrikler. Dilan e, Ağzınıza takılanı alalım şimdi de ama bayağı söyletiriz bu sefer onu söyleyeyim. Ama çok kötü şarkı hani bayağı uzaklaştığı insanlardan da bunu söylebilmek için. Ne şarkı ya... ne? Ben ilkokuldayken çıktı böyle bir şarkı. Bir tane kız internette fenomen olmuş. Hımm. Şarkısı da şöyle, kalbime gömerim o zaman, unututasilerim o zaman, alt tarafı aşk da işte, vazgeçilmez misin aman diye bir şarkı ne yazık ki. Yo ne yazık ki di, ya ben da, bana da çok güzel geldi, iyi geldi. Akla takılması da zor <gülüyor> bir şarkı. Ya yani. evet nasıl taktınız sizde vallahi yani ya, bilmiyiz böyle baya da de dönüyor böyle hani arkadaşlar arasında bilenleri de şaşırıyorum Kim ama. Kim söylüyor bunu biliyor muyuz hiçbir... ismini? Hiç bilmiyoruz. İsmini bilmiyoruz. Ama biz sizin bilmiyorum. isminizi biliyoruz. Ece Beşiroğlu söylüyor bizim evet. için. Ve evet. huzurlarınızda Ece Beşiroğlu Yıldız Silbe'den neyle geliyor? Ee, El adamı. Vazgeç. El adamı. Vazgeç. Hadi, hadi onunla. Hadi, hadi, hadi. hadi bir daha söyle <gülüyor> ne olur? Hadi onunla. Vallahi çok güzel söylediniz ya. Şarkı programına döndü programımıza. Valla Vallahi utanmıyor. çok utanıyorum şu an. Yok ya hiç valla çok güzel sesiniz. Biz bizdeyiz şurada ne olacak? Hadi bir Yıldız <gülüyor> Yıldız. Yıldızla da kapatın. Hadi. Aha, hangisi? Vazgeç yüreğimden düşlerimden yaralıyım bin yerimden ben değilim sivisti affedemem beni affet gidiyorum uzaklara sensizliğe Diyerek bitirebilir miyim lütfen çok teşekkür ediyoruz Allah kırmadın bizi nefis bir insansınız çok, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz nefis insansın hakikaten dinlemeye devam et <gülüyor> tamam teşekkür tamam, ederim selamlar bay bay Valla sevgili Yıldız Sevgili da Yıldız var olalım. ya şu anda e, kıskançlığından çatlıyor. Öyle hiç söyleyeyim. kıskanmaz Yıldız. Yıldız'da kıskanma Birek yoktur. Bilakis gurur duyar. Gurur duyar. Sen hiç tanımamışsın mi? Fire yıldız, lütfen. Özür dilerim abi sen çok iyi tanıyorsun. Ee, Rüya Hanım, deliyim gözü kara deliyim yakarım Roma'yı da yakarım yaparım bilirsin adlı şarkıyı bizimle paylaşmıştı Vyter'dan. O da yalnız hakikaten eski bir şarkı olmasına rağmen e, alakası zamanlarda Zaten alakası yerlerde takılıyor demiş. Yani... Ben e, en son e, Estergon kalesini söylüyordum yani. Estergonka. <gülüyor> yani o da takılınca çok insanın gidesi gelmiyor aslında. hanım bu bir şarkı mı onu bilmiyorum. Hediye kestane şekeri kabul eder misiniz demiş. Ne diyeyim? Ee, Acaba şarkı mı bu? Hediye kestane şekeri. Hediye kestane şekeri bu. Bir tane <gülüyor> Bence kabul ederiz de ya. dört tane olur. Bir, bir fark etmez biz kabul ederiz de biz zaten biliyorsunuz gıda ürünlerine karşı. Hiç, hiç reddettiğimiz görülmemiştir. Reddettiğimiz görmedik ya. Hani. Bizi zehirlemek isteyen insanları <gülüyor> Rahatlı, Rahatlıkla şey yapabilirsiniz, zehirleyebilirsiniz. Ondan sonra Zeynep Hanım kakalini söylemiş. O da nasıl aklımda takılıyorsak insanı Bayağı da yazmış Söyleyecek sözlerini. misin bana yoksa? vallahi o benim inisiyatifimde değil diye biliyordum ben yayının başından beri. Hayır. Ondan sonra başka... Başka bir sürü şey vardır da Oktay süremizin sonuna geldik. Bitti hemen mi? dinleyicimize evet ee, şeyimizi verelim. Hedayemizi verelim. E, Tıkan basa, Woken walk Walk'tan e, yemeği verelim. Ondan sonra da e, müsaade isteyelim biz bu haftalık. Tamam peki o zaman ee, hemen seçelim. Hangi dinleyicimiz? Ebeveynlerin sesi olan Zeynep Hanım'a şey yapalım mı? Ee, bugünkü walk and Walk'tan yemeğimizi örümcek. gönderelim mi? Ee, mini mini Zeynep Yelsel. Mini minnacık örümcek mini olan. minnacık örümcek. Evet. Oluğa düşen, sonra ıslanan, sonra güneşte kuruyan, hı hı. tekrar sonra oluğa tırmanan. Ve hikayesi böyle sürüp giden ben bir mini minnacık, da, minnacık bir örümceğin hikayesini anlatmıştı bize Zeynep Hanım. Ben e, bir de e, inisiyatif kullanarak e, Ece Buyurun. Hanım'a veriyorum. Bu kadar şarkı söylettik. Boş yere de söyletmiş olmasın. Belki bir Naz'dan bir <gülüyor> Naz arkadaşıyla beraber güzel <gülüyor> paylaşırlar. Tamam, Ece, Ece, Ece Hanım'a da, da Ece Hanım'a da bir e, şey verelim. E, bir yemek verelim. Tamam Zeynep Hanım ve Ece Hanım'dan o zaman rica Üç edelim. 3 tane bize... şarkı söylettik ayol daha da yani ayıp ederiz. Bize ulaşsınlar telefonda ayrıntılar için. 210-30'dan bizi bir arasınlar. Bir zaman. Ahmet. Bizi bir ararsanız bir bakarak olursanız ve sevgili. Ve tüm dinleyicilerimize de hakikaten e, teşekkür ederim. Çünkü benim aklımda yani öne çıkan bir şarkı yok. Hepsi eşit derecede kafamda. Aynen aynen abi. O yüzden dengiyi aynen. kurmuşuz gibi geliyor bana. Bence de bence de. Aynen aynen. Aynen katılıyorum ben. Aynen dedim. Güzel bir kapanış cümlesi. Evet sevgili dinleyiciler siz de aynen diyorsanız bize katılabilirsiniz. Ee, Pazartesi günü yeniden birlikte olacağız. O zamana dek Şen ve Esen kalın. Hoşçakalın. kalın hoşça kalın mükemmel bir <Gülüyor> gün Yeah. Shut <laughs>